Evet kardeşlerim, 51. sure olan Zariyat suresiyle inşallah mealimize devam edelim. Sure hakkında bilgi vermek gerekirse Mekke'de inmiştir. 60 ayettir. İlk ayette geçen ve rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesi surenin adı olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Tozdurup savuranlara, yükünü yükleyenlere, Kolayca süzlenlere işi ayıranlara andolsun ki size vaat edilen kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka oku olacaktır. İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan Kur'an'dan veya iman'dan ancak döndürülebilen döndürülür. Kahrolsun o yalancılar. Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. O gün onlar ateşe konulacaktır. Azabınızı tadın, acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte, denir. Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Semada da rızkınız ve size vaat ettiğiniz başka şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaat, Sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. İbrahim'in ağırlanan misafirlerin haberi sana geldi mi? Bunlar meleklerdi. Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden bunlar yabancılar demişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana getirmiş. Onların önüne koyup "Yemez misiniz?" demişti. Derken onlardan korkmaya başladı. Korkmadılar. ve ona bilgin bir oğlan çocuğu mürselediler karısı çığlık atarak geldi elini yüzüne çarparak ben kısır bir ko koca karıyım dedi onlar bu böyledir Rabbin söylemiştir o hikmet sahibidir bilendir dediler İbrahim o halde işiniz nedir ey elçiler dedi biz dediler suçlu bir kanve gönderildik üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya geldik Bu taşlar aşırı gidenler için Rabbin'in katında işaretlenmiş taşlardır. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulamadık. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Musa'da da ibretler vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, O bir büyücüdür veya bir delidir demişti. Nihayet onu da, ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kınayıp duruyordu. At kanvinde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği her şeyi canlı bırakmıyor, onları kül edip savuruyordu. Semut kanvinde de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar faydalanın. Gelmişti. Rablerinin emirlerine karşı geldiler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış yardım edenleri de olmamıştı. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdular. Göğü kendi ellerimizde biz kurduk. Ve biz onu elbette genişleteceğiz. Yeri de biz döşedik. Bak ne güzel döşeyeceğiz. Her şeyden de çift, çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. O halde Allah'a koşun, çünkü ben size O'nun katından gelmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber size başka bir ilah edinmeyin, zira ben size O'nun tarafından gelmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böylece, onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen, o bir büyücüdür veya delidir dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. Artık onları aldırma. Davete uymamalarından dolayı sen kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Muhakkak ki bu zulmedenlerin de, geçmişlerin de payı gibi asaptan bir payları var. O halde acele etmesinler. Başlarına gelecek acı günlerden dolayı vay o kâfirlerin halini.